Rableri katında onların mükafatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları adın cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rablerine derin saygı duyanlara mahsustur.